Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Esselatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve âhirin ve ila cem'il enbiya'i vel murselin ve ila cem'il evliyi ve elhamdülillahi rabbil âlem. Allahum el kefil ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Allah kefildir. Kefil demek, ona yüzde yüz güvenmek demektir. Birine yüzde yüz güvenmiyorsak kefil olamıyoruz. Ama Allah kefildir. Neye kefildir? Allah kefildir. Kurunda Allah'ın kefaletine iman etmesi gerekir yalnız. İman etmezse ne olur? İman etmezse Allah'ın bir ismini inkar etmiş olur. veya Yalanlamış olur. Allah rızka kefildir buyuruyor. Rızka kefildir. Allah bütün canlıların rızkını üzerine almıştır dedi. Eğer biri rızı konusunda Allah'ın kefaletini kabul etmezse, yani rızkı için endişe eder, korkarsa, ben aç kalırım, açlıktan ölürüm derse, eğer ben çalışmasam, çaba gayret sarf etmesem, hepimiz açlıktan ölürüz, aç kalırız derse, elbette ki çaba gayret gerekiyor ama Allah'ın kefaletini unutmamak gerekiyor. Ne olur? Allah'ın rızak ismine iman etmezse, Allah'ı rızka kefil olarak kabul etmemiş demektir. Allah'ın rızka kefil oluşu neyledir? Allah'ın rızak ismidir. Allah Rezak ismiyle Rızk'a kefildir. Eğer biri Allah'ın Rezak ismine iman etmişse Allah'ın Rızk'a kefil olduğuna iman etmiş demektir. Allah'ın o isminin o isminde kefaletini kabul etti demektir. Aynı şekilde Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman ve Rahim ismi rahmetine dair kefalettir, kefildir yani. Aynı şekilde Allah gafurdur, gafardır. Mahfiret edeceğine dair evet, ismi vardır. Eğer biri Allah'ın ismine iman etmişse bu durumda Allah'ın kendisini affedeceğine, kefir olacağına iman etmesi gerekiyor. Allah'ın her bir ismi böyledir. Bununla beraber Allah kullarına kefildir. Allah bir kulu yaratırken, Allah'ın muradı her neyse, o konuda kuluna kefil olmuştur. İnsanı ne için yaratmıştı? Kendisine iman etsin, abdolsun diye. Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmasın, iman edip abdolsun diye. Yaratmış, Allah bu konuda abdine, insana kefil olmuştur. İnsanın kefili Allah'tır. En kötü haldeki bile yani Firavun gibi Allah iki tane peygamberini gönderir ona. Git diyor, onu davet et. Allah yaratırken ona kefil olmuş. Bu Hazreti insan olabilir. Olabilirdi. Bu Hazreti insan olur. Olmalıdır. Buna layıktır. Bu bu kıvamdadır. Bu şerefte, bu değerdedir demiştir. Allah ayet kerimede buyurdu ki iblis andolsun ki sen bana eğer müsaade edersen insanların tekrar dirileceği güne kadar sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım gelenlerin önlerinden arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onların çoğunu kendime bağlayacağım ve çoğunu şükreder bulmayacaksın demişti. Allah başka bir ayet-i kerimede andolsun ki iblis sözünü doğru çıkardı dedi. İblis sözünü doğru çıkardı. İnsan şerefini taşımadı. Yani Allah ona kefil olmuşken yani bir sanatkar bir şeyi yaparken o işi görsün diye onu yapıyor. Değil mi öyle? Yapsa yaptı çalışmadı. Ne oldu? Allah eksik bırakmaz. Herhangi bir sanatkarın yaptığı herhangi bir alete benzemiyor. Alet dört dörtlük teslim etti. Buyurun. Bunu böyle kullan dedi. Ama o onu götürüp dağıttı. Başka yerde kullandı. Evet. Onun için buyurdu. İnsan, doğrusu insan pek namkördür kendisine verdiğimiz şerefi alamıyor. Almıyor. Kabul etmiyor. Beni tercih etmedi. Bana karşı kibirlendi. Bana karşı mağrur oldu. Ve bu hiç akıl değildir. Aklın kabul edeceği iş değildir yani. Ne buyuruyor diye? Ya eyyuhel insan ey insan Allah ya diye hitap ettiğinde kendine gel dedi. Kendine gel. Yani birini, büyük birini davet ederken öyle davet ediyorsun. Ya midasıyla nidayı ediyor ki Ya ins ey insanlar Mağarreke bir rebike'l kerim Senin Rabbine karşı böyle mağrur eden nedir? Niye böyle mağrur oluyorsun? Niye Rabbine karşı kibirleniyorsun? Hem de Kerim Rabbine karşı Kerim Bak sana nasıl ikramda bulunmuşum. Yani sen bunu nasıl beceriyorsun? Oysa ki ben sana güveniyorum. Allah'ın kefir ismi bu demek. Ben sana güveniyorum. Sen düşmüş olabilirsin. Kendini kaybetmiş olabilirsin. Şeytana uymuş olabilirsin. Şeytanla beraber mağrur olmuş olabilirsin. Ama ben sana güvenimi kaybetmedim. Allah kuruna nasıl güvenmiş, nasıl kefil olmuş, bu kulum önce okur. Burası çok önemliydi. Okumadan olmuyor çünkü. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. İkraya bismi rabbi kellezi Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Benim bu kulum okur. Sonra ne yapar? Sonra bunu anlar. aklını kullanıp bunu anlar. Aklını kullanmasa Canların en kötüsü olur çünkü aklını kullanır ve bunu anlar. Sonra anladığına iman eder, iman ettiğini ahlaka dönüştürür. Sonra iman ettiğini ahlaka dönüştürdüğü günü ne yapar amele dönüştürür, fiile döker yani. Hayatı öyle yaşar. Bu şekilde ona kefil olmuştur. Yani kulun her konuda kefili Allah'tır böyle yapınca yani Allah kurunun kendisine abd olacağına halife olacağına hazreti insan olacağına kendisine ayna olacağına evet, kefildir ayrıca Allah müminler için kefildir müminlere kefildir Mümini nasıl kefildir? Allah'ın peygamberine tabi olacağına, Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an'ı okuyup anlayacağına, okuyup anladığına, iman edeceğine, evet, hayata geçireceğine kefildir. Aynı şekilde kul, mümin de Allah'a kefildir. Kefil olmalıdır. Birazdan izah edeceğim yalnız. Eğer biri Allah'a kefil olmuyorsa, ona mümin denir mi acaba? mümin denmesi doğru olur mu acaba kul Rabbine eğer kefil olamıyorsa bak Allah kuluna kefildir nasıl kefil olmalıdır Allah'ın vaadini yerine getireceğine dair Allah'a kefil olmalıdır olmalı midir Allah her neyi vaat etmişse kesinlikle yüzde yüz bu böyledir deyip garanti verebilir mi? Kul mümin verebilir mi? Vermelidir. Veremiyorsa kefil olamıyor demektir. Allah'ın kullarına hangi sözü vermişse Allah'ın sözünde duracağına kefil midir? Kefil olmalı mıdır? Olmalıdır. Allah kullarıyla hangi ahitleşmeyi yapmışsa, hangi ahdi ona vermişse, ahdini yerine getireceğine, ahdine vefa göstereceğine kefil olmalıyım bilir, olmalıdır. Olamıyorsa imanı yok demektir. Aynı şekilde Allah bir şeye güzel demişse onun güzel olduğuna dair Allah'a kefil olabilir mi? Olmalıdır. Allah bir şeye hak demişse ona kefil olmalı midir? Kefil olamıyorsa o mümin değil. Onun Allah ile bir bağı yoktur. Mesela Allah her ne verirseniz yarın huzura geldiğinizde onu Allah katında hazır bulursunuz. Biz onu sizin için arttırırız. Bir de kendimizden ihsan ederiz, ikram ederiz dedi. Kurbuna da kefil olmalı midir? Allah'a kefil olmalı midir? Olmalıdır. Allah yolunda eğer biri marını sarf edemiyorsa Allah'a kefil olamamış demektir. Allah'a güvenmiyor, yarın kıyamet günü onu karşısında buracağına iman etmemiş demektir. Allah'a güvenmiyor, Allah'a kefil olamıyor demektir canını veremiyorsa Allah'a kefil olamadı. Allah'a kefil olmayan mümin mi olur? Allah'ın indirmiş olduğu kitap, kul ile Allah arasındaki ahitleşmedir. Bir kul ben Allah'a iman ettim dediğinde, onun indirdiğine iman etmiştir. Allah orada ne söylemişse, kul da bunların hepsini kabul ettim demiştir. Allah ile böyle bir ahitleşmeyi yaptı demektir. Niye? Allah ne söylediyse ona güveniyor da ondan. Aynı şekilde kullarına bunu takdim ederken ben Allah'ın kefiliyim demelidir. Diyebilmelidir. Yani gönül itibariyle Allah'ın kefili değilse, Allah'ı kefil olarak kabul etmemişse, kendisi, kendi imanına, Allah'a olan imanına eğer kefil olamıyorsa o nasıl mümin olsun? Olur mu mümin? Ben bir şey söylemiyorum yalnız, sadece takdim ediyorum. Buyurun siz bakın, siz kontrol edin. Eğer bana sorulsa, ben kulların Allah'a kefil olmadığını görüyorum. Ne canları konusunda, ne malları konusunda, ne hayatları konusunda Allah'ı kefil olarak kabul etmediklerini görüyorum. Bunun tek bir sebebi vardır. Allah'a El Esma ve Husnasıyla beraber iman edilmemiş olmasıdır. İmanın sadece lafta kalmış olmasıdır. Dinin uyduruk olmasıdır. Uydurulmuş olmasıdır. kıtlık zamanında Hazreti Osman'ın bir kervanı geliyor Medine'ye. Yani kıtlık olduğu için aslında para var ama yiyecek bir şey yok. Yanlış hatırlamıyorsam 700 develi bir kervanı var. Gıdayla beraber Medine'ye giriyor. Medine'ler saldırıyor kervana. Yani kaç para istese vereceğiz. Hz. Osman dedi ki, e, mali satmıyorum. Bunlar ısrar edince, iki katını verelim dediler, yok, olmaz dedi. Üç katını verelim, beş katını verelim, normal fiyatın. Beş katı, on katı çıktılar. Bu her seferinde yok dedi. O arada sahabe gidip Resulullah Efendimiz'e şikayet etti. Ya Resulallah Osmanlı'nın kervanı gelmiş 700 deve yükleriyle beraber satmıyor. Herhalde işte 10 katını da vermişiz vermiyor. Yani ne yapmaya çalışıyor anlamadık. Resulullah Efendimiz çağırıyor Osman Osmanlı nedir bu diyor. Diyor ki Ya Resulallah, arkadaşlar 10 katı verdi ama 700 katini verenler var kimdir o diyor? Resulü Efendimiz bölüyor. Allah diyor 700 kat veriyor. Bire 700. Ben diyor ucuza satar mıyım? Onun için hepsini infak ettim. Siz dağıtın ya Resulallah. Hazır imkan varken kar edelim. İman meselesi. İman. Habil'e kabile baktığımızda kabil Allah'a iman etmediği için malının en kötüsünden götürdüğü koydu, Allah da kabul etmedi. Allah'ın kendisine tekrar vereceğine iman etmediği için veremiyor. Onun için insan ahirete yatırım yapmıyor. Ahiretine yatırım yapmıyor. Yatırımı dünyasına yapıyor. Onun için giderken büyük bir elemle, büyük bir kederle buradan ayrılıyor. Niye? Çünkü burada biriktirmiş, buraya göre çalışmış. Bir şeyi beraber götürmediği için, götüremediği için evet, en büyük elemi, azabı tadıyor. Ama Allah'a güvenmiş olsaydı ne buyurdu ayet-i kerimede kim Allah'a güzel bir borç verecek? Allah borç istiyormuş. Borcu nasıl istiyor? Onun muhtaç olan kullarına ikram edersen sen onu Allah'a borç vermiş oluyorsun. Allah ne buyurdu? Allah onu sizin için katlar dedi. Kat kat yapar, bir de kendisinden ziyadesiyle verir ve size onu ikram eder. Bana borç verildi Allah. Niye böyle yapıyor? Rauf ve rahim olduğu için. Kulum kazansın diye. Yoksa Allah'ın haşa ihtiyacı mı var? Ne buyurdu bir de ayet-i kerimede? en iman edenler! Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Yalnız Allah peşin vermiyor, borç istiyor yalnız. Ama eğer güvenmiyorsan veremezsin. Sonra vereceğim diyor, ahirete vereceğim diyor. Allah kefildir. Allah kendi kendine de kefildir. Ya kefaretini kabul ederiz ya da etmeyiz. Yani kısaca tek kelimeyle ya müminiz ya değiliz. Bunun başka bir izah tarzı yok çünkü. Aynı şekilde bütün Allah'ın nebileri de kendi kavimlerine, ümmetlerine kefildir. Resulleri de ümmetlerine, kavimlerine kefildir. Bununla beraber kim kendine davet edip gelin ben sizi sert-i müstakime eriştiririm, Allah'a hidayet ederim, Allah'a sizi taşırım dediyse o da aynı şekilde kendisiyle beraber olanlara kefildir. İster bunu kabul etsin, ister etmesin kefildir. Kefil olmuştur yani. Kime karşı? Allah'a karşı. Kendisiyle beraber olanlara kimi kefil gösterir? Allah'ı kefil gösterir. Allah benim kefilimdir der. Ama Allah'tan böyle bir kefaret almamışsa, Yarın kıyamet yerindeki halini Allah beyan ediyor. Birazdan ayetleri hep beraber okurken. Bununla beraber iman edenler de Allah'ın nebilerine, Resullerine iman edenler de Allah'ın Resulüne kefildir. Nebisine kefildir. Mesela Resulullah Efendimiz pazardan bir şey almıştı. Tabi. Medine'de aynı zamanda Yahudiler de var. Alışveriş yaparken, öyle fark gözetmiyor. Yahudi'den alışverişi yaptı. Geldi, mescide yetişti ve beş dakika, on dakika her neyse sonra biliyor çıka geldi, dedi ki Aslında ben bu malı bu kadara satmıştım. Fiyatı artırıp söyledi. Artık niyeti her neyse. Diyor Resulü Efendimiz buyurdu ki, hayır. Biz pazarlık yaptık, şu fiyata, şu mali aldım. Senden aldım. Yahudi itiraz ediyor, yok diyor. Yemin ediyor, diyor, diyor sen bu fiyatı almışsın. Diyor Resulullah Efendimiz orada, ben dedi işte o pazarda alışveriş yaparken yanımda kimse var mıydı dedi. Onu gören var mı? Diyor sahabeden biri elini kaldırdı, ben oradaydım ya Resulullah dedi. Aynı söylediğin gibidir, sen mali bu fiyata aldın. Bir sahabe öyle söyleyince, adam kabul etmek zorunda kaldı, görmüş diye. Tamam dedi, parasını alıp gitti. Diyor, Resulü Efendimiz sonra ona dönüp dedi ki, sen nerede oradaydın? Diyor, sahabe dedi ki, Ya Resulallah, sen gökten haber veriyorsun, biz iman ediyoruz. Nereden haber veriyorsun, iman ediyoruz. Yani sen pazardan bir şey yapmışsın, biz ona iman etmeyelim. Elbette ki doğruyu söylüyorsun, ne söylersen o öyledir, taslak ediyoruz. Yani benim baş gözüyle görmem mi lazım? Yani senin söylediklerini hangisini baş gözüyle görmüşüm ki? bunu da baş gözüyle göreyim. Ne demektir bu? Peygamberine kefil olmak demektir işte. Evet, Resulullah Efendimiz sadece tebessüm etti. Doğrusu o muydu? Tabii ki doğrusu söyleydi. Evet, kefaret. Allah el kefildir. Bu bütün Allah'ın bütün isimlerinde El Esmaül Hüsnasında Allah'a kefil olmalıdır. Yani her bir esmasına iman edip kendi nefsine karşı kefil olmalıdır. Kendi nefsine karşı evet, Allah'a kefil olmalıdır. Eğer nefsi buna itiraz ederse nankörlük yaparsa İnkar ederse ne demelidir? Ben Rabbimin kefiliyim. Nefse sus demesi lazım. Bir daha böyle saygısızlık, terbiyesizlik yapma demesi lazım. Böyle yaparsa ne olur? Tam iman olur. Tam iman. Eğer onu süstüramazsa onun küfrünü, isyanını bastıramazsa ne yapar? İsyan eder, feryat eder, Allah'a itiraz eder. Bir de bakarsın ki ağzından öyle kelimeler dökülür ki, müminin ağzından çıkmayan kelimelerdir. Doğrusunu söylemek gerekir. Biz böyle kelimelere çok şahit olduk. Hem de ben müminim, ben müslümanım, ben alimim diyen insanların ağzından evet, böyle küfür kelimeler evet, işittik. Bu dehşet verici bir durum. O da Allah'a iman etmediğini bilmiyordu yalnız. Bilseydi mutlaka tedbirini alırdı. Allah'ın kefaretini kabul etmemiş, Allah'a güvenmemişti. Allah'ın her konuda kendisine kefil olduğunu bilmiyordu. Buna iman etmemişti. Allah kulunu yaratmış, dünyaya göndermiş, hiç onu başıboş bırakır mı? Önünden arkasından meleklerle onu koruyor. Sağında solunda kiramen katibin melekleri yazıyor. Ne yana dönirse dönsün Rabbinin veşi oradadır. O ona şah damarından daha yakındır. Ona güvenmesi gerekmez mi? Allah hay ve kayyumdur. Seni diri tutan, seni varlıkta tutan O'dur. Yani senin canın için endişe etmen gereksizdir. Rızkın için endişe etmen gereksizdir. Ya da kazanamam, Hazreti insan olamam demen yersizdir. Evet. Elbette ki kendine güvenmiyorsun ama Allah senin kefilindir. Kurum sen bu işi yaparsın demiş. Mesele zaten Allah'ın kefareti kabul etmekti. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim in tevellev eğer onlar yüz çevirirlerse senin davetinden sana vahyettiğimizden yüz çevirirlerse fe innema aleykel belaghu mubin sana düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Sen sadece tebliğini yap, gerisine karışma. Yarifune <gülüyor> nimet Allah. Onlar Allah'ın nimetini, nimetlerini tanırlar. سُمَّ يُنْكُرُونَهَا Sonra da onu inkar ederler. Yani nimetin Allah'tan olduğunu tanırlar. Kur'an'ın Allah'tan bir nimet olduğunu bilirler ve anlarda Sonra da onu inkar ederler. وَاَكْسَرُوا هُمُوا كَافِرُونَ Onların çoğu kafir kimselerdir. Bu ayet, okuduğum ayetler hepsi birbirinin devamıdır yalnız. يَوْمَا نَبْعَسُوا min كُلِّ اُمْمَةٍ شَهِيدًا O gün, kıyamet günü her ümmetten bir şahit çıkaracağız. Yani her kavimden, her topluluktan bir tane şahit. Yani onlar kimi örnek almışsa, o örnek aldıkları onların şahididir. سُمَّ لَا يُعْزَنُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sonra o kafir olanlara izin verilmeyecek. وَلَا هُمْ Özürleri de kabul edilmeyecek. Niye? Çünkü Allah Resulullah Efendimiz'i şahit olarak gönderdi. Örnek olarak gönderdi. Ona tabi olmamızı emretti. Eğer biz kendimize başka şahitleri bulduysak, Allah onu kabul etmiyor. Ve iza ra'elledi nezelu azab. O zulmedenler azabı gördükleri zaman fela yukaffafu anhum. Azap onlardan hafifletilmez ve lahum yanzurum. Onlara mühlet verilmez. Ve iza ra'elledi ne eşreku şurekâ'uhum. O zaman ki onlar Allaha şirk, boşlukları, kimseleri gördükleri zaman. Kâlû <gülüyor> Rabbena derler ki Rabbimiz. Ha ulây şurekaûna. İşte bizim sana şirk koştuklarımız bunlardır. Evet. O gün kıyamet günü böyle olacak. Allah bunu şimdiden bize öğretiyor ki Yarın bu duruma düşmeyin. اَلَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ Evet, bunlar sana şirk koştuklarımızdır. Senden başka kendilerine dua ettiklerimizdir. Kendilerinden talepte bulunduklarımızdır. اَلْقَوْا ilehimul الْقَوْلَى nekum ve cazibun. Onlar Rablerine münaki olmuşlar. Rablerinin huzurundadırlar. Evet, onlar siz yarancısınız diyecekler. Onlara böyle laf atacaklar. Birbirlerine laf atacaklar yani. Ve el-kıv ilallah Evet, o gün onlar Allah ile beraber olmuşlardır. Allah'ın huzurunda durdurlar. Rablerine kavuşmuşlar. Yevme <gülüyor> izni seleme. Allah'a teslim olmuş olarak. Başka çareleri yok çünkü. Ve delle anhum ma kanu yefterum. Bir de onların uydurdukları onlardan kaybolup gitmiştir. Uyduruk şey, orada kayboluyormuş. Ellediine kafir oluyorlar. Vesdetu an sebili O kimseler ki hem kafir oldular, Allah'ın yolundan çıktılar. Vesdetu an sebili Bir de Allah'ın yolundan arı koydular. Allah'ın yolundan çevirdiler insanları. Zidnahum azaban fauk al onların azaplarını arttırırız onlara azap üstüne azap ederiz bi makanu yefsidu neden dolayı dini bozduklarından dolayı fesada uğrattıklarından dolayı Allah'ın yolunu bozduklarından fesada uğrattıklarından dolayı azap üstüne azap Niye azab üstüne azap? Hem kendisi sapmış, hem de başkalarını saptırmış. Ve yevme kulli ümmetin şehîdâ. O gün her ümmetten bir şahit çıkaracağız. Aleyhim min enfusihim. Kendi nefislerinden, kendilerinden, yani Resulullah Efendimiz'in şahit olması ayrı, bir de her topluluktan, her cemaatten, her kavimden, ümmetten bir şahit. وَجِئِنَا بِيْكَ شَهِيدًا اَلَا هَاُولَا Bir de seni hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Her ümmetten bir şahit, Resulullah Efendimiz de hepsinin üzerine şahit. Örnek yani. O şahitleri Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vuracak. Onlara tabi olanları da onun ölçüsüne vuracak. Bu gerçekten büyük bir hesap. Bu çok ağır bir hesap. Yani Resulullah Efendimiz'den kıl kadar ayrılmışsak ölçü tutmuyor. Şahitlik yapmıyor, yalan diyor. Şahitlik böyle وَنَّزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَنْ لِكُلِّ شَيْءٍ Biz sana kitabı, her şeyin beyani olsun diye, her şeyi beyan etsin diye indirdik. Beyan ediyor mu? Allah beyan ediyor. Her şeyi beyan ediyor. Şahadeti de beyan ediyor. Şahitlik nasıl yapılacak onu da beyan ediyor. Ve hüden, hidayet olsun diye, ve rahmeten rahmet olsun diye ve büşra lil müslimi. Bir de Allah'a teslim olanlara müjde olsun diye indirdik. İnne Allah'a ye'mru bil adl. Muhakkak ki Allah adaleti emreder. İhsani, güzeli güzelliği emreder ve itaidil kurba yakınlara vermeyi, ikram etmeyi emreder ve yenhab anil fahşa kötülükten de men etmeyi emreder ve münker kötülüğü fahşadan ve kötülükten nehy etmeyi emreder وَالْبَغِيْ Aşırılığı, azgınlığı Allah yasaklar. يَعِذُكُمْ ya Allah size vuhaz ediyor. لَعَلَّكُمْ تَزَكَّرُونَ Umulur ki tezekkür edersiniz, düşünürsünüz, anlarsınız. Kur'an'da da neyi indirdiğini Allah kısaca beyan etti. Hayati nasıl yaşamamız gerektiğini beyan etti. Bu Allah'ın el kefil isminin geçtiği ayettir. Bunun için bir genel okuma yani mealdeki tefsirdeki okumayı yapacağım önce. Ve ahdillahi iza ahad. Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'ım ahdini yerine getirin. Ve la Eymane ba'de Kerkidiha. Ve sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. Ve kat'altumullahu aleykum kefila. Evet. Nasıl olur ki Allah'ı üzerinize kefil yapmıştınız? İnne ya ya'nemu ma ta'alun muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Evet. Bu mealdeki, tefsirdeki genel olarak şey böyledir. Yani anlaşma yaptığınızda tabi bu da o bir önceki ayetin devamıydı. Anlaşma yaptığınızda adınızı yerine getirin. Yeminlerinizi bozmayın. Allah'ı üzerinize kefil olarak yapmıştınız. Yani yemin ederken Allah'ın ismini kullandınız. Allah kefil oldu size. Kefaretinizi bozmayın. Adınızı yerine getirin. Allah yaptığınızı bilendir. Bu bir ayet. Ama aynı ayeti mesela Arapça bilen kardeşlerimiz bize dikkat etsin. Bakın ayet ne diyor mesela. Ve öfû bi ahdi llâh. Allah ile ahdinizi yerine getirin. Evet. Ve öfû bi ahdi llâh. Allah ile yaptığınız ahdinizi yerine getirin. İza <gülüyor> ahadtu. Ahitleştiğiniz zaman. Ne zaman ahitleştik? bir elest meclisinde kahrubela'da ahitleştik. Bir de ben iman ettim dediysek ahitleştik. Evet oldu. Ben senin bütün ayetlerine iman ettim ve sen neyi emretmişsen onu yerine getirmeye ahdettim demiş oluyoruz. Ve la iman. İmanınızı bozmayın. İmana burada yemin dedi. İmanlarınızı bozmayın. Ba'te tevkilihâ. Safa sağlam iman etmişken imanınızı bozmayın. Eğer ahdini yerine getirmezsen imanını bozmuş olursun. Sağlam iman etmişken imanını bozma. Ve hatta cezaltumullah'e aleyküm kefilâ. Allah sizi Kesinlikle, muhakkak ki Allah sizi kovmuştur. Ne? Aleyküm kefila. Allah sizin üzerinizde, size kefildir. Aleyküm kefila. Allah sizin üzerinizde kefil olmuştur. Sana kefil olmuş Allah. Neye dair kefil olmuş? Allah'a verdiğin ahdi yerine getirmene dair sana kefil oldu. Bir de ben iman ettim dediğinde ahdini yerine getireceğini Allah kefil oldu. İnna Allahu yağlamu ma tefalun. Bakın ki Allah ne yaptığınızı biliyor. Sadece ne yaptığınızı değil ne yapacağınızı da biliyor. Yani Allah sana kefil olmuş ama sen ne yapacağını biliyor. Neler yaptığını, neler yapacağını biliyor yalnız. Ne dedi? Allah'ın kefaletine güven. Sana böyle bir imkan tanımışsam, sana kefil olmuşsam korkma, endişe etme. Senin kefilin benim diyor. Ayet devam ediyor yalnız. وَلَا تَشْتَرُوا بِي اَحْدِ اللّٰهِ Allah'ın ahdini satmayın. Allah ile yaptığınız ahdinizi satmayın. Semenin qalila. Az bir pahaya. basit şeylere Allah ile yaptığınız ahdi satmayın. İnne ma indallahi huwa hayrun lekum. Evet. Muhakkak ki Allah katındaki sizin için hayırlıdır. İn <Sessizlik> kuntum ta'lemun. Eğer Bilseniz, eğer biliyorsanız bu böyledir. Evet, burada da ne buyurdu? Allah'ın ahdini satma dedi. Allah ile yaptığın vara teşteru bi ahdil semenen kabilah. Allah'ın ahdini az bir fiyata satma. Bu kadar ucuza satma. Ahireti dünyaya satma. Evet. Benim rızamı, benim dostluğumu bana verdiğin sözü böyle. Nefsani bir şeye satma, nefsani şeylere satma. Arada biz anlatıyoruz arkadaşlara, kardeşlerimize. Ne diyoruz? Kim bize uyarsa, tabi olursa, onu Allah'a vasıl edeceğimize dair söz veriyoruz. Eğer vasıl etmezsek, hesabını bize sorsun diyoruz. Elbette ki bunu söylerken kefilimiz Allah'tır, vekilimiz Allah'tır. Bunu onun adına söylüyoruz. Eğer birilerinin böyle bir yetkisi yoksa kendisiyle beraber olanları sadece cehenneme sürükler. Kıyamet günü Allah ne buyurdu? Onlar diyecekler ki, işte ya Rabbi bunlar bizim sana şirk koştuklarımızdır. Bunlar bizi kurtarır diye bunların peşinden gittik. Bunlar bize şefaat eder diye bunların peşinden gittik. Allah bir şeyi emretmemiş. Onu Allah'ın emriymiş gibi takdim eder, anlatır. Allah yolu başka türlü göstermiş. O da kendine bir yol edilmiş. Böyle yapın tamamdır kurtulursunuz demiş. Bu kendini Allah'a şirk koşmaktır. Ona iman edenler de ona inanan da ne yapmıştır? Onu Allah'ın şeriki, ortağı olarak kabul etmiştir. Onlar ne der o gün? Siz yalancısınız biz böyle bir şey söylemedik. Biz Allah'ın ortağıyız demedik. Zaten dememişler. Ama bunu böyle söylemiş olmaları yani Allah'ın yolundan başka bir yol ortaya koymuş olmaları Allah'ın vahyinden Başka bir sözle dini anlatmışsa, bu Allah'a şirk koşmaktır. Kendini Allah'a şirk koşmaktır. İnsanın bir derdi olmalıydır. Kendisini, yaratan Rabbini razı etmek, ona abd olmak. Allah eğer bütün peygamberlerini, La ilahe illallah desin ve dedirtsinler, bir de Allah'a hiçbir şey işir koşmayıp sadece Allah'a abdolsunlar diye göndermişse bizim de derdimiz bu olmalıdır önce. Eğer birinin derdi La İlahe illallah Muhammedun Resulullah demek değilse o başka şeylerle uğraşır ama onu ihmal eder, onu unutur. Gönül boşluk kabul etmiyor, hayat boşluk kabul etmiyor. Allah'ın müdahale etmediği, müdahil olmadığı, emrinin olmadığı hiçbir alan yoktur. Bir an bile yoktur. Eğer biri var dese, burası boştur dese, bu durumda Allah burada yok demiş olur. Bu konuda Allah'ın ne dediğini bilmiyorum dediğinde, Allah burada yok, ben kendim kurak koyarım demiş olur yani. Bu çok ciddi bir mesele, çok önemli bir meseledir. Benim bu söylediğim manevi konudadır. Zahiri konuda nasıldır? Allah kuluna akıl vermiş. Hüküm verirken Kur'an'a ve sünnete ters düşmemesi gerekir. Ona uygun olması gerekir. Ne kendisine ne de başkalarına zarar vermemesi gerekir. Bu arada bizimle beraber olan kardeşlerimiz, Allah ile Allah'a davet etmeye çalışma nedir? Allah ile davet demek, Allah'ın kelamı ile davet etmek demektir. Eğer Allah ile davet edilmezse, neyle davet edilir? Kafasına göre davet eder, hikayelerle davet eder, başka şeylerle davet etmeye kalkışır. Ama herkes Allah'a karşı sorumludur. Allah'a karşı davet edenler Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamalıdır. Her biri kardeşlerine, insan kardeşlerine, mümin kardeşlerine yardım etmeye çalışırken, onları ateşten çıkarmaya çalışırken, Allah'a davet ederken. Yani Allah'a imana, Allah'ı sevmeye, Allah'a itaat etmeye, Allah'a teslim olmaya, Allah'a karşı edepli olmaya davet ederken bunu neyle yapmalıdır? Elbette ki Allah'ın davetiyle yapmalıdır. Ne burada et kelimesi de Allah'tan daha güz güzel sözlü kim vardır? Kim olabilir? Allah en güzelini söylemiştir. Allah'ın sözüyle, kelamıyla, Kulun sözü arasındaki farkı Resulullah Efendimiz nasıl beyan etmişti? Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse Allah'ın kelamının da kullarının kelamına olan üstünlüğü odur dedi Hiç biraz kabul ediyor mu? Birileri Allah'ın kelamını bırakıp kullarının kelamıyla, kulun kelamıyla kullarını davet etmeye kalkışıyorsa ne demiştir? Bu kelam Allah'ın kelamından daha büyüktür demiştir. Daha güzeldir demiştir. Daha anlaşılırdır demiştir. Ne söylerse söylesin. Allah akıl vermiş bakıp anlamaya çalışacağız. Öyle midir değil midir? Evet. Sahabe zamanında yeminle söylüyorum sahabe birbirine hadisi bile naklederken titriyordu yanlış anlamaktan anlaşılmaktan korkuyordu hadisi naklediyor Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş diyecek yani bundan bile korkuyor ama şimdi bırak hadisi Falan imam böyle söyledi. Falan alim böyle söyledi. Falan hoca böyle söyledi. Ya Allah ne söyledi? Onu bilmiyor. Bir tek onu bilmiyor. Gerisini hepsini biliyor. O diyor biz şunu destekliyoruz. Öteki diyor biz bunu destekliyoruz. Ayıp denen bir şey var. Sen kendini destekle. Kendini. Sen kulluğunu destekle. Sen kendini destekleyemiyorsun. Bir haline bak. Utan biraz. Ayıptır yani. Beki bize düşen ağlayıp feryat etmektir. Kendi halimize, ümmetin düştüğü hale. Allah'ın kitabını muhacir bıraktığımız için, Allah yolundan uzaklaştığımız için. evet, En kestirme yol, Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Hepsi gökteki yıldızlar gibi oldu mu? Gidenler oldu. Hepsi Allah'a vasıl oldu mu? Oldu. Allah onlardan razı oldu mu? Allah'ın razı olması demek merziye makamı demektir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı olmuştur dedi. Neye karşılık? Yani, Marını, canını Allah yoluna koydu. Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne uydu, kazandı. Bir de kendimize bakıyoruz. Lafta başka bir şey yok. Dedikodudan başka bir şey yok, daha doğrusu. Biri sadece bir sureyi öğrense, yani beş ayet öğrense, hatta bir ayet öğrense, onunla amel etse onu kurtarır. Bir ayet, o Allah'ın ayetidir. Ama yüz bin kitap okusa onu kurtarmaz. Yani sen Rabbin'i dinlemedikçe, Rabbinin sana neyi vahyettiğini, seninle ne konuştuğunu merak etmedikçe, nasıl mümin olursun? Ya da ben işte anlamıyorum diyemezsin. Allah imkan veriyor, yani okuyamıyorsan dinlemen lazım. Dinleyip anlamaya çalışman lazım. Sahabe öyle yapmıştı zaten. Bir yandan dinliyor, bir yandan ezberlemeye çalışıyor. Yani sahabe deyince öyle olagan üstü insanlar değil ki. Hazreti Ömer ne demişti? Bakara suresini 8 senede ezberledi. Bir süreyi 8 senede ezberliyor. Zorla. Bu normal bir durum. Ezberebilmesi gerekmiyor. Rabbi ona ne söylemiş? Onu anlama Onu bir anladığı bir tamamdır. O ayeti anlamıştır. O ayet ona inmiştir. Evet. Arkadaşlarım Allah'ın huzurunda olduklarını unutmamaları lazım. İmkânlar, şartlar müsait olursa evet. yapmaları gereken şey nedir? Tabii ki şartları, imkanları oluşturmaya da çalışmak gerekiyor. Evet. Bir ayet, beş ayet evde ders edinmeleri lazım. Aile içinde olmadığı anaları kendi çocuklarına dersi yapması lazım. Ya çağırıp bir iki komşuyu onlarla beraber Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışması lazım. Yani hayatımızdan çağırdığımız Allah'ın kitabını artık hayatımızın içine almamız lazım diyoruz. Artık o bizim Kur'an'ımız olsun. Kur'an okunan demekti. Çünkü okunmuyorsa Kur'an değil o müshaftır. Eğer müminsek Kur'an'ımız olmalıdır. İle de Arapça da bilmen gerekmiyor. Allah nasip ederse yakında hazırlıyoruz Kur'an-ı Kerim'in mealini. En azından onun mealini okuyup onun üzerinde konuşalım. Mesela alemin Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Dedi Maal'de. Bu sefer sormak lazım. Nasıl hamd edeceğiz? Nasıl Allah'ı öveceğiz? Ham övmekse. Nasıl övmemiz gerekir? Nasıl yaparsak övmüş oluruz? Nasıl yaparsak yermiş oluruz? Deyip herkes kendi fikrini söylemelidir. Allah'ın sana yaptığı muameleyi beğenmedinse onu övmedin. Bana yanlış yaptım ya Rabbi demiş oluyorsun. Hamd etmedin. İstediğin kadar elinde olsun. Elhamdülillah elhamdülillah de yani. O bir işe yaramıyor. Sen onu övmedin. Sen ona yanlış yaptın diyorsun. Dilinde öyle söylüyor. Yani dilinin söylediğini kalbin tasdik etmedi. Allah'a giyinmedin. Kefil olarak kabul etmedin. Örnek verdim. Evet, bir beşer olarak insan sıkıntı duyar. Bu ayrı şeydir. Nefsin itiraz edip küfür halinde olması ayrı şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? اَنَا بَشَرٌ مِشْلُكُمْ Allah buyurdu öyle söyle diye. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Sevinmek ve üzülmek beşeri bir haldır. Ama nefsin isyani beşeri bir halde evdir. Nefsin küfrü beşeri bir halde evdir. Allah'a şirk koşmak beşeri bir halde evdir. Bu onun elindeki bir şeydir ve kulun gücü mutlaka buna yeter. Gücü yetiyor. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, gücünün yetmediği bir şeyi de ondan istemez. Şirk koşmamak, camil manada iman etmek, Hazreti insan olmak, Allah'a dost olmak, her kulun gücünün yettiği Allah'ın emridir, istediğidir, Allah'ın muradidir. Her kulun gücünün yettiği bir İkram, bir nimet, bir emirdir. Ve Allah'ın yaratmadaki gayesidir, muradidir. Yani bize düşen, satıcı kendimize değil, bir de Rabbimize bakıp, Rabbimizin muradını da gerçekleştirmeye çalışıp, Hazreti İnsan olmaya çalışmamız lazım. İnşallah hep beraber bunu yapmaya çalışacağız. Evet. Nefse, şeytana taviz vermeden. Başkalarına, başkalarının ne söylediğine bakmadan, Rabbinin huzurunda olduğunu unutmadan yaparız bu işi inşallah. Ne olursa olsun Allah'ın huzurunda ona konuşuyoruz, ona anlatıyoruz. Eğer ona konuşuyor, ona anlatıyorsak yanlış yapmayız. Ama birilerine konuşuyorsak, birilerine anlatıyorsak, ben bunu kurtarırım, ben buna yardım ederim diyorsak yanıldık. Allah'ı unuttuk. Allah'ı unuttuk. Kuru ile Allah arasına girdik demektir bu. Kim ile Allah arasına girerse yanar. Mesela bir örnek vereyim. Mesela görüyoruz, cemaatler öyledir özellikle. Tarikatlar öyledir. Ne diyor? Bizim cemaate geldin başka yere gidemezsin. Bizim tarikata geldin, bizim hocamıza tabi oldun başka yere gidemezsin. Niye? Gidersen şeyhimiz seni çarpar. Çarpılırsın. Bu tehlikeli bir iş. Yani giren bir daha çıkamıyor oradan. Niye böyle söyleniyor? Yani sen niye adamı öyle tutuyorsun? Senin derdin nedir? Sen neyin peşindesin? Senin bu tutmaya çalıştığın adam Allah'ın kulu değil midir? Evet. Peki Allah sana böyle bir hak verdi mi? Yok. Verdi desen Allah'a iftira atarsın. Niye Allah'a böyle saygısızlık yapıyorsun? Sen geldin eğer bizden çıkarsan dinden çıkarsın. Kafir olursun böyle söyleyenden daha büyük kafir var mıdır? Mümin kardeşine kafir diyor. Niye? Onlara gitmemiş diye. Böyle bir şey olamaz. Ya da işte çıktı, şeyhimiz çarptı, böyle kaza yaptı, böyle yaptı. Niye şeyhi çarpmış? Hiç böyle bir şey olur mu? Niye böyle yapıyorlar? Bir dertleri var o insanları bir arada tutunca mutlaka bir hesabi vardır. Cemaat kalabalık olsun. Şöyle bir menfaat elde edeyim diye, şöyle bir ticaret elde edeyim diye, şöyle bir koltuk elde edeyim diye böyle bir hesap yapılmıştır. Bunlar cemaatin imamı değildir. Bunlar Cemaatın mürşidi değildir. Cemaatın şeyhi değildir. Nedir peki bunlar? Bunlar kendi talebelerine, dervişlerine, kendi cemaatindeki o bağlı olanlara ne olmuştur? Onlar onlara derviş olmuştur. Talebe olmuştur. Hatta bir adım ötesi dervişler onların Rabbi olmuştur. Ben ispatlayacağım yani. Bak söz ağzımdan çıkıyor, ispatlayacağım. Cemaatine bir yere gitmeyin diyenler o kendi cemaatine tapıyor. Onlara abdolmuş. Yeminle söylüyorum abd olmuş. Onlardan bir menfaat bekliyor. Böyle bir arada tutmaya çalışıyor, korkutuyor, tehdit ediyor. Onların abdidir. O cemaatin en başındaki onların abdidir, gurudur. Allah'a kuul olmamış. Allah'a kuul olmadığı için onları da Allah'ın kuulü olarak görmüyor. Ne olarak görüyor? Menfaat olarak görüyor. Kendisine menfaat sağlayacak birileri olarak görüyor. Eğer biri sana fayda verecekse sen onun aşağısında, altında duruyorsun. Değil mi öyle? Sen ona nasıl mürşid olursun? Sen ona derviç olmuşsun. İsterse bu bir kişi olsun, isterse beş kişi olsun, yüz kişi olsun. Sen her birine tek tek derviş olmuşsun. Her birine tek tek talebe olmuştun, Her birini tek tek Rab edinmişsin. Mürşid bu midir? İman bu midir? Allah'ın kastettiği iman bu midir? Böyle mi olur? Evet. Mürşid dervişin hesabını yapmaz. Mürşid Allah'ın hesabını yapar. <gülüyor> Muameleyi Allah'a göre yapar. Delişe göre değil. O zaman delişler yarın dese ki biz hep beraber bunu istiyoruz. Zaten öyle istiyorlar. Mürşid vefat ediyor. Bakıyorsun ki işte bu mürşid olsun. Hep beraber karar verdiler ya. Hemen onu gidip oraya koyuyor. Tamam bu bizim mürşidimizdir. Yani o Osmanlı'da Deli İbrahim'i getirip oraya koydular. Deli Meli işte idare edin. O nesildendir ya tamam. Yani padişah olur mu, olmaz ya buna. Böyle buna gerek yok. Buna bakmaya gerek yok. Niye? Çünkü işi idare eden cemaattir, mürşid değil. Yani gerekirse mürşid hiç konuşmasa da olur. Evet. Gerek yok ya. Niye niye konuştum? Adam bir bakıyor bir şey hal ediyor. Evet, eğer bunu söylüyorsam, derdimiz birilerini eleştirmek ya da çekiştirmek değildir. Derdimiz, bizim yanlış yapmamamızdır yalnız. Ben yanlış yapmayayım diyorum. Benimle beraber olan kardeşlerim yanlış yapmasın. Hiç kimse derinçini mürşidi olarak görmesin. Allah'ın huzurundadır. Hesabı Allah'a verecek, işini Allah'a göre yapmalıdır. Yani aman kimse bir yere gitmesin, aman kimsenin gönlü başka tarafa kaymasın. Öyle değil. Korkma. Gönüller Allah'ın kudret elindedir. Sana düşen Rabbinin rızasını kazanmaktır. Bu dünyadaki her şey geçicidir. Ama sen Allah'ı sevdinse, Allah seni sevdiyse sen Allah ile oldunsa bekabudur. Baki olmak böyledir. Ebediyen kazandırırsın. Kulları kendinden razı etmeye çalışma. Sen Rabbin kendinden razı et, kullar zaten razı olacak. Allah onları razı eder. Allah seninle beraber onlara ikramda bulunur. Ama sen Rabbini unuttuğunda, onlarla uğraştığında hem Rabbini kaybedersin hem onlar seninle beraber kaybeder. Ne olur? Uyduruk bir din ortaya çıkar. Hiç farkında olmadan Allah'a şirk koşulur. Şirke boğulur orada, boğulur. Evet. onun için kime muamele edersek edelim ne yaparsak yapalım Allah bize hangi imkanı tanırsa tanısın kul olduğumuzu abd olduğumuzu unutmuyoruz yani bütün insanların övmesiyle bütün insanların sövmesi bizim için bir olmadıkça veli olamayız bunu unutmayalım Allah'a dost olamayız bunu unutmayalım eğer kulları kazandı diye seviniyorsak bu müstesna iler. kulların kazanmasına sevinmek evet birileri iman ederse Resulullah Efendimiz seviniyor muydu elbette ki niye onlar için onlar kazandı diye onun yaptığı vazifesi meclisini verdi diye sevinir yoksa yoksa kibirlenmiş olur ki bilelim çukura yorulmuş olur şeytanın durumuna düşmüş olur evet üstünlük eğer Allah takvayladır dediyse Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirmekledir dediyse söz bitmiştir başka yerde üstünlük aramak doğru değildir ne çok olmaktadır ne kalabalık olmaktadır ne alim olmaktadır ne bir şey bilmektedir ne de bir şey anlatmaktadır neyi yaparsan yap senin takvan artmalıdır. Allah'a karşı sorumluluğun artmalıdır. Nasıl anlarsın bunu? Sen Allah'a yaklaştıkça sorumluluğun artıyor. Evet. Allah senin sorumluluğunu arttırıyor. Yükünü arttırıyor. Mesela 10 sene önceki sorumlulukla şu andaki sorumluluğumuz birbirinden çok farklıdır. Ve bu son nefese kadar böyle devam eder. Eğer kardeşlerimiz bizden dolayı bir yanlış yaparsa onun sorumlusu da biz oluruz. Onun için bazı şeyleri böyle hep tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar mesela farklı farklı yerlerde vazife yapabilir. Yapmalıdır yapacaklar zaten ata herkes kendi evinde yapsın diyorum. Bir de özel olarak mesela vazife verdiğimiz, güvendiğimiz, kendilerine kefil olduğumuz kardeşlerimiz vardır. Onlar zaten işlerini yapmaya çalışacaklar. Ama onların dışında birileri Konuşabilir. Şeytan onları dürtüp konuşturabilir. Konuşturur zaten. Kesinlikle kardeşlerimizin buna müsaade etmemesi lazım. Dedikoduya, kardeşlerinin etini yemeye müsaade etmemesi lazım. Konuşunca tükür ağzındakini demek lazım. Bizim işimiz bize yeter. Bizim derdimiz bize yeterdir. Söyledim başta yangından birini kurtarma meselemiz var. Sorunumuz var. Eğer görüyorsa bu böyledir. Yani adam yangında yanıyor. Aile orada cahil cahil yanıyor. Cehenneme gidiyor. Sen burada durmuşsun. Sen şöyle yaptın. Sen şöyle söyledin. Sen böyle yaptın. Bu ne saçma bir şeydir böyle? Bir mümine yakışan tavır mıydı bu? Hal midir bu? Hep beraber nasıl kurtarırız diye birbirimize yardımcı birbirimize destek olmamız lazım. Kardeşlerimiz bunu yaparken yapmaları gereken tek şey nedir? İlk iş. Ben bütün kardeşlerime yardım etmek istiyorum. Yardım. Onlarla beraber olanlara yardım etmek istiyorum. Yardım edeceğim. Allah'ın izniyle yardım edeceğim. Öncelikle bulundukları yerde Allah'ın kelamını o beraber olduğu arkadaşlarına ne yapacak? Dinletecek. Öğretecek. Onlara Rablerini tanıtacak. El Esmaul Hüsna'yı dinletecek onlara. Başlangıç itibariyle El Esmaül Hüsna'dan başlasa Allah ismiyle başlayıp Rab, Rahman, Rahim, Malik böyle her bir ismi her bir ismiyle Rabbinin güzelliğini tanıtması lazım. Bu onlara yaptığım en büyük yardım olur. Sonra bir de tefsir var. Baştan sona onu dinlettiğinde o da sorumluluktan kurtulmuş olur. Biz de sorumluluktan kurtulmuş oluruz. Ya Rabbi, kelamını dinledik. Bize vahyettiğini aldık. Aldık, kabul ettik gereğini de yerine getirmeye, yapmaya çalıştık. Seni ciddiye aldık ya Rabbi. Yani seni ciddiye aldık. Sözünü ciddiye aldık diyebilelim. Eğer bu yapılmazsa yani şunu da söyleyeyim. Eğer benden daha güzel anlatan birini bulursanız kesinlikle onu şey yapın. Onu dinleyin. Ondan anlatın. O anlatsın. Ama bunu yapmamız lazım. Herkesin bunu yapması lazım. Yapmazsa ne olur? Yapmazsa biz hakkımızı helal etmiyoruz. Böyle söyleyeyim. Bu bütün kardeşlerimiz için geçerlidir. Eğer özellerinde bir hakkımız varsa eğer kabul ediyorlarsa söyledim. Tek istediğimiz şey, onların Rablerini dinlemeleridir. Bir de kendisiyle beraber olanlara Allah'ın ayetlerini dinletmelidir. Allah'ın isimlerini yani Rablerini tanıtmalarıdır. İstediğimiz şey budur. Beni tanımasın. Benim zaten tanımaya ihtiyacım da yoktur. Benim bütün derdim Rabbim beni tanısın. Rabbim beni sevsin. Benim bundan başka bir derdim yoktur. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Bir şey sormak isteyen varsa buyursun. Hmm. Dediniz dinlediklerinde ve dinletiklerinde önce Allah'ın isimleriyle başlamamız gerekir. Evet. Yani şimdi biz hem kendimiz evde sohbetleri dinlemek istiyorsak şimdi ilk önce Allah'ın esmasını dinlememiz gerekir sonra mı tefsir evet. ve başkalarına da dinletmek istese önce Allah'ın isimlerinden başlamamız gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü önce Allah'a iman etmek gerekiyor. Allah'a iman. Allah'ın kelamını dinlerken hangi zatın nasıl vasıflara, isimlere sahip olan zatın kelamını dinlediğini bilmesi gerekir. Bu şekilde dinlenmesi farklı ama bilmeden anlamadan onu dinlemesi çok daha farklıdır. Eğer bilmeden dinlerse bir anlıyorsa bilerek yani esmadan sonra dinlerse en az 10 an var başlangıç itibariyle. En az 100 an var onun için önce Allah'ı tanımak gerekiyor. Zaten iyya kenabu ve iyya demekte. De, Neye göredir? İmana göredir. Yalnız sana abdoluyoruz, seviyoruz. Esmayı bildiğin kadarıyla seversin, abdolursun. Bu abdiyetle, yaratılışın gayesiyle ilgilidir yani. El Allah'ın isimleri. Başka? Efendim, e, bu önderlerle birlikte huzura kim bir örnek almışla e, geldiğimiz zaman, mesela aile içerisinde bir kimsenin başka bir ailede Örnek vermesi, onu örnek alması nasıl doğrudur efendim? Kesinlikle yanlıştır. Bu bütün mümin aileleri için böyledir. Hepsinin örneği Resulullah Efendimiz. Başka ölçü yok. Eğer birileri bir kendimize örnek alıyorsa, bu durumda onlar bizim peygamberimiz olmuş olur. Hatta bir de eğer Allah'ın emrine ters düşüyorsa. Onlar bizim Rabbimiz olmuş olur. Bir de sormak lazım, niye? Allah'ın bizim için örnek gösterdiği Resulullah Efendimiz bizim için örnek olarak yeterli değil midir? Allah bilmiyor, sen mi biliyorsun diye sormak lazım. Bu bir mümine yakışan tavır hal değildir, söz değildir. Allah'ın kelamını yerde bırakmamak lazım. Eğer onu hayatımızın içine almazsak yerde kalır. Yere atmış oluruz. Belki söylemek doğru değil, çöpe atmış oluruz. Hiç beni ilgilendirmez demişiz. Ondan daha güzel konuşanlar var, söyleyenler var, anlatanlar var demiş oluruz. Ama biri eğer gerçekten Allah'ın kelamıyla buluşursa Ne olur? Yani, mucize gerçekleşir mucize Kur'an mucizedir. Kime söylesen bunu böyle söyler. Kur'an'ın mucize olduğunu söyler. Allah öyle buyurdu. Mucize olarak bizim bu kitabı onlara indirmiş olmamız, sana indirmiş olmamız yetmez mi buyurdu. Ne diyoruz? Mucize olarak yeter yaralı. Nasıl mucizeydi? Müşriki aldı, sahabe yaptı. Hiç bundan büyük mucize var mı? Müşrik sarılıyor ona, gökteki yıldız oldu, sahabe. Aşağı çıktı onunla. Buna büyük mucize mi var? İnsanı böyle değiştirdi. Kafiri aldı, mümin yaptı. Hayvanın daha aşağı olan insanı aldı, beşeri aldı, Hazreti insan yaptı. Mucize. Niye şimdi bu mucizeliğini göremiyoruz. Hayatımızdan çıkardığımız için. Ona sarılmadığımız için. Anlamaya çalışmadığımız için. Rabbi'mizi, Rabbimizin kelamını ciddiye almadığımız için. Sarılsak ne olur? O zaman nasıl bunu gerçekleştirmişse bu zamanda da aynen bunu gerçekleştirir. Gerçekleştirecek mi? Allah'ın izniyle bunu yapacak. Kim yapacak? Hep beraber yapacağız. hep beraber Kur'an'ı hayata taşıyacağız inşallah hem de bütün güzellikleriyle beraber öyle sadece okudum tamam değil öyle. hem okuyacağız hem anlayacağız hem hikmetini de anlayacağız hem bununla nasıl hazreti insan olunur onu anlayacağız bununla nasıl Allah'a vasıl olunur onu anlayacağız vasıl olacağız onunla Allah'ın beyan etmediği hiçbir şey yok çünkü. Resulullah Efendimiz nasıl yapmışsa öyle yapacağız inşallah. Sahabe nasıl yapmışsa öyle yapacağız. Asıl ı saadeti buraya taşımak ancak Allah'ın vahyiyle mümkündür. Taşıyacağız. Sahabeye göre bir hayat, peygamberi bir hayatı hep beraber yaşayacağız inşallah. Evet söyledim zaten. Bir önceki nesil kendi yolunu bulmuş. Onların yolunu değiştirmesi imkansız denilecek kadar zordur. İstisnalar kaydayı bozmaz. Onlar da Allah'ın rahmet ettiği kimselerdir. Önceden Allah onlara bir ikramda bulunmuş yalnız. Onlar da Allah'ın sevdiği bir tarafı vardır. Bu çok istisnadır yalnız. Ama hiç kimse ne bu nesli ne de bir sonraki nesli bizden kurtaramaz. Şeytan onları elimizden alamaz. Allah'ın vahyini koyacağız önüne işte Rabbin sana bunu vahyetmiş dediğimde iş bitti. Yapmamız gereken şey budur. Derdimiz de budur. Ne burada ayet-i kerimede? Hep beraber topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi Allah'tan sarkmış olan iptir. Sarılırsan Allah'a gidersin onunla. Nedir bu? Allah'ın ipi Kur'an'dır. Bir de bir tane şahit olacak, işte kardeşlerimiz birilerinin şahitleri anlatım Şahitlerin buna dikkat etmesi lazım. Yani birinin önden tutulması lazım, diğerlerinin de onu takip etmesi lazım. Evet, Allah hepimizi Allah'ın ipine sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Allah'ın kefaretini kabul edenlerden eylesin. Allah'a kefil olabilecek vasıfta bir imana sahip eylesin bizi. Allah'a